Gün geçtikçe yaygınlaşan boşanma olayları hem ailenin korunması hem de toplumsal yaşam açısından değerlendirildiğinde oldukça tatsız bir durumdur. Hem ayrılanlar için hem de ailenin diğer üyeleri için üzücü bir olaydır. Süre gelen geleneksel anlayışımız içinde de çok da tercih edilmeyen bir durumdur. Ancak an gelir, başka bir seçenek kalmaz ve çiftler ayrılmak zorunda kalabilir. Boşanma iyi yönetilmesi ve aile fertlerinin yeni hayatlarına iyi hazırlanılması gereken bir süreçtir. Bu süreçte, annesi babası boşanan çocuğun psikolojisi nasıldır, ona nasıl davranılmalıdır? Bu durum çocuğa nasıl açıklanmalıdır? gibi soruların cevabını psikolog Dilan Ceren Çelen'den alacağız. Yapımcı arkadaşımız İbrahim Ali Şahin'in yaptığı söyleşi, gelin birlikte dinleyelim. Sevgili dinleyenler, psikolog Dilan Ceren Çelen'le beraberiz. Kendisiyle çocukların hassas oldukları ve çocukların psikolojisine, özellikle duygu durumlarına dikkat etmemiz gereken bir süreci konuşacağız. Boşanma sürecini konuşacağız. Boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini, olumsuz etkilerini azaltmak için e, nelere dikkat etmeliyiz? Tabii boşanma kritik bir süreç çocuk için ve riskli bir süreç bu anlamda ailelerin çocuğa yaklaşımları çok önemli. Çünkü yanlış yaklaşımlarla çocukta çok ciddi problemleri yol açabiliyor. Çünkü boşanma İyi yönetilmesi gereken, aile fertlerinin yeni hayatlarına hazırlanması gereken bir süreç ve çocuk sığındığı limandan koparak başka bir liman aramaya başlıyor. Bu anlamda da aileler boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerine çok dikkat etmeliler. Fakat biz her çocukta aynı etkilere rastlamıyoruz. Yani boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri çocuğun yaşına, kişiliğine, adaptasyon becerisine, problemlerle baş edebilme gücüne ya da çevresindeki sosyal desteklere göre değişebiliyor. ve Bu dönemde eve beyinlerin Kendilerini kontrol edebilmesi de çok önemli. Çünkü ebeveyn bu sürece ne kadar hazırsa çocuğu da o kadar iyi hazırlayabiliyor. Ve biz boşanma sürecini en az hasarla atlatmayı öneriyoruz. Bunun için de bazı önerilerde bulunacağım ben. Öncelikle çocuğun mutlu, huzurlu, sabırlı bir anne babaya ihtiyacı vardır. Eğer çiftler bunu birlikteyken başaramıyorlarsa ve hiçbir zaman başaramayacağına inanıyorlarsa evdeki huzursuzluk ortamını bitirmek adına bir boşanma sürecine girebiliyorlar. Ve bu daha iyi bir seçenek haline geliyor. Fakat burada bu karar çocuğa beraber açıklanmalı. Tabii çocuk bununla ilgili çok fazla soru sorabilir. Fakat çocuğun sorularına fazla detaylara girmeden net ve doğru cevaplar vermek çok önemlidir. Çocuklar bazen... Boşanmanın sorumlularını kendileri hissedebiliyorlar. Yani bunun sorumlusu benim şeklinde düşünebiliyorlar. Fakat bunun sorumlusu çocuğu olmadığını bunu ikna etmek gerekiyor. Çocuğa sevdiğimizi söylemek gerekiyor. Ve onunla ilgilenebileceğimizi söylemek gerekiyor. Yani bir duygusal yoksunluk yaşamayacağına ikna etmemiz gerekiyor. Ve diğer ebeveyni okul aktivitelerine dahil edebiliriz. Görüşme saatlerimize dikkat edebiliriz. Önceden yaptığımız aktiviteleri çocukla yapmaya devam edebiliriz. Ve diğer ebeveynine karşı sevgi dolu tatminkar bir tavır sergileyebiliriz. Ebeveynler bazen diğer ebeveynle ilgili bilgi almak için çocukları zorlayabiliyorlar. Bunu çocuğu bir piyon olarak kullanmaktan uzak durmalıyız. Efendim peki bu süreçte nasıl davranılmalı, neler yapılmalı, ebeveynler dışında kimseye görev düşüyor mu, yapılması gerekenler nelerdir? E, ana etmen ebeveynler midir yine? İlk rol ebeveynlerdedir çünkü ebeveynler çocuğa kararı açıklayacaklar ve sonraki süreçte e, ilişkiler ebeveynlerle olacak çünkü... Çocuğun her şeyden önce anne ve babanın sevgisine ihtiyacı var. Onların ilgisine de ihtiyacı var. Çünkü çocuğun ilacı budur. Sevgidir ve ilgidir. Bu anlamda eğer boşanma kararı alındıysa bu karar ertelenmeden çocuğa açıklanmalı. Çünkü süreç uz uzadıkça çocuklar bu kararı başkalarından duyabiliyorlar. Bu yüzden çevresindeki kişilerin de çocuğun çevresindeki kişilerin de boşanma sürecindeki kararı aileye bırakmaları çok önemli. Çünkü çocuklara geç açıklandığında çocuk hayatındaki Değişimi fark edebiliyor ve bunun sonucunda da ebeveynine karşı duyulan güven azalabiliyor. Ya da bir belirsizlik yaşanacaksa bu belirsizlik çok kısa sürmeli. Çünkü çocuğun aklında şu sorular var. Ben nerede yaşayacağım, kiminle yaşayacağım, hangi okula devam edeceğim, hangi şehirde olacağım. Ve bu bilinmezlik çocuklar için korkutucu bir hale gelebiliyor. Çocuk bu süreçte kararı hemen almak istiyor. Bu anlamda ailelerin yaşanacak belirsizliği kısa süreli çözmelerinde çok fayda var. Ve bu kararda az önce de açıkladığım gibi çocuğun etkisinin olmadığını vurgulamak gerekiyor. Çünkü özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar bulundukları gelişim dönemi özelliği olarak kendilerinin sebep olduğunu düşünebiliyorlar. Ve bu kararda çocuğun rolün olmadığı açık ve net bir şekilde çocuğa ifade edilmeli. Ve aileler şunu soruyorlar hep biz bu kararı çocuğa anlatmalı mıyız çocuğumuz çok küçük... Gerçek olmayan açıklamalarda da bulunabiliyorlar fakat bu çok yanlış çünkü bütün yaş döneminde çocuklar değişimi hissedebiliyor. Tamam küçük yaşta belki ifade etme becerileri tam olarak gelişmedi fakat çocuğun yaş düzeyine uygun her zaman bir süreç ve net bir ifade bulunmaktadır. Aileler buna çok dikkat etmeli. Ve duygularını ifade etmesi için cesaretlendirmeli aile. Çünkü çocukta içe kapanma görünebiliyor. Kendini suçlama eğilimi görünebiliyor. Bu anlamda da paylaşılmayan duygular çocukta kaygı yaratabiliyor. Yani çocuk annesinin yanında babasını çok sevdiğin... ...ya da babasının yanında annesinin iyi özelliklerini konuşabilmeli. Onlardan bahsedebilmeli ve... Bu şekilde tatmin olabilmelidir. Ve çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü çocuğun yoğun olarak hissettiği duygulardan biri de kızgınlık oluyor. Tabii bu sürecin getirdiği doğal bir duygudur. Bunun doğal bir duygu olduğunu aileler de bilmelidir. Ve çocuğun kendini güvende hissetmesinin anlaşılması adına ailenin biraz da hoş görmesi gerekiyor. Bu dönemde biraz sabırla yaklaşmak çok önemli. Az önce bahsettim ya çocuğa bazen yanlış görevler veriyoruz. Örneğin hakemlik görevi veriyoruz. Ama çocuk taraf olmak zorunda değildir. Bir tarafı tutmak zorunda da değildir. Zaten taraf tuttuğunda çocukta bir suçluluk duygusu oluşacaktır. Ve bu suçluluk duygusu bir kaygı yaratacaktır yine çocukta. Küçük görmemek gerekiyor çünkü bu kaygılar çocuğun hayatının her yerine yansımakta. Ve gereksiz detaylar bazen anne babadan ziyade yakın çevre tarafından da çocuğa anlatılabiliyor. Gereksiz detaylara çocuğa anlatmanın anlamı yok. Onu sadece doğrudan ilgilendirebileceği konular hakkında bilgi vermek çok çok önemli. Ve en önemli probleme gelmek istiyorum. Anneler ve babalar kendilerini suçlu hissettikleri için bazen çocuklara çok abartılı hediyeler alabiliyorlar. Fakat bu davranışlar çocuğu yeni hayatını hazırlamak yerine bu durumun ertelenmesine sebep oluyor. Ya da çocuğun sürekli bu durumu kullanıp abartılı şeyler istemesine neden oluyor. Çünkü çocuklar bu durumu kendi dünyalarında farklı anlamlandırabiliyorlar. Ailelerin özellikle bu konulara dikkat etmesini öneriyorum. Sen çok teşekkür ediyoruz. Boşanma sürecinde e, özellikle çocukların psikolojisi konusunda dikkat edin, edilmesi gerekenleri konuştuk. Konuğumuz psikolog Dilan Ceren Çelen'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Verdiği değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Psikolog Dilan Ceren Çelen e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler günaydın Türkiye'de müzik zamanı. Orhan Saygacı geliyor mikrofonlarımıza. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Müziğin ardından elindekilerle yetinmek hikayesiyle sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Mevsimiyle tanıştık Sanki birbirimizi Yıllarca aramıştık Düşmeden el dinle Mesut günler yaşadık Yabancı olduk şimdi Yazık birbirimize İstersen gel dönelim eski günlerimize yabancı olduk şimdi yazıp birbirimize. istersen gel dönelim eski gün. Bu sen ayrıldık ayrıldı ne her biz birbirimiz yabancı olduk şimdi yazık birbirimize istersen gel dedi eski günlerimize yabancı olduk şimdi birbirimize istersen gel dönelim eski, eski günlerimize eski günlerimize eski günler. bir kasabada yaşayan, dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki, çok uzak şehirlerden ve ülkelerden, çok zengin, çok yakışıklı asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen nice prensi, nice şövalyeyi reddeden güzel kız, kimseleri beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan genç bir delikanlı da bu kızı istemiş. Ama kız onu da reddetmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bizim delikanlı, kasabadan ayrılmış, kendine başka bir hayat kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Bir gün, yolu bir zamanlar yaşadığı güzel küçük kasabaya düşmüş. Orada tanıdık yaşlı birine rastladığında, aklına bir zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş ve ona ne olduğunu sormuş. Yaşlı adam, önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Bizimki bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını pek merak etmiş. Bir gün gizlenip kocasını evden çıkarken görmüş. Kızın kocası şişman mı şişman, hem kel hem de çirkin mi çirkin bir adammış. Üstelik zengin bile değilmiş. Kızın bu tercihinin nedenini çok merak edince kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış, kız kapıyı açınca kendini tanıtmış ve kimseyi beğenmezken neden böyle bir adamla evlendiğini sormuş. Kız da ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü koparıp getirirse cevabını vereceğini ve bu arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye dönmemesi olduğunu söylemiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. Tam ona doğru eğilirken biraz ileride kocaman pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam ona uzanırken daha ileride kocaman bir başka pembe gül gözüne çarpmış. Yine tam ona uzanırken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Derken bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş ve mecburen orada önünde kalan solgun son bir gülü koparıp kıza götürmüş. Bahçenin en güzel gülünün gelmesini beklerken kız bir de ne görsün. Adamın elinde yapraklı solmuş cılız, solgun bir gül. Bunun üzerine adama dönen kız şöyle demiş. Bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen en kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın. Anladın mı şimdi benim neden böyle biriyle evlenmek zorunda kalışımın nedenini? İnsan önüne gelen kısmeti ve fırsatları zamanında en uygun şekilde değerlendirmezse sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Haydi yolun açık olsun diyerek eski taliplesinin merakını giderir. <gülüyor> Boo! Ooh. Nesem Özçimşir'den Gözümde Özdeyiş, Gönlümde Acı adlı eseri dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT Gap Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Dilek Baş, Teknik Yapım'da Ercan Yaşar, Sunan Ben Tuğba Bezirgan. Günaydın Türkiye'de keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz. Az sonra Radyo 1'de günün son gelişmenini içeren haber bültenimizi dinleyebilirsiniz. Hep güzel haberler duymanız ve duyurmanız dileğimizde içi çarşamba TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye'de yeniden günü birlikte karşılamayı arzu ederseniz biz burada olacağız. Bekleriz. Hoşçakalın. <gülüyor> Günaydın Türkiye! Türkiye.